Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Merkato Güneşiminin katkılarıyla. Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Canto Bil. Ben de Ömer Madre. Bugün Açık Gazetede de konuşma fırsatı bulduğu Ömer Madra ve Can Filipinler'deki kuraklık haberleri ve de Ee, yine Bangladeş'te kömürlü termik santral protestosu ve buna karşı polis şiddeti. iklim değişikliği ve polis şiddeti temelli haberleri paylaşacağız evet, sizlerle. Gündemimiz iklim değişikliği ama bu seferki e, ki haberlerimiz, bu haftaki haberlerimiz biraz içinde ölüm barındıran haberler. Dünya gündemiyle paralel bir hale gelmeye başladı ne yazık ki diyebiliriz. Evet yükseliyor yani. İklim çok, gündemi de. Filipinler'deki e, hakikaten acayip bir şey. Yani üç Aylık bir kuraklık şeyle de devam eden işte bu El Niño okyanus olayıyla da ilgili. Bu kış zaten bütün rekorlar, sıcaklık rekorları kırıldı. Bütün dünyada olduğu gibi Filipinler'de de kırılmış tabii. Ve üç aylık bir kuraklık bütün şeyi mahvetmiş durumda. Ürünü ve şimdi hayatları tehlikede artık. Onlar da dört günlük bir kotabato. E, ...vilayetinde... ...bir e, karayolunu... ...otoyolu e, işgal etmişler... ...ve pirinç istiyorlar... ...15 bin e, torba... ...pirinç verin... ...çünkü büyük bir açlık krizi var demişler... ...ama eyalet valisi... Emilio Mendoza diye biri... ...ben sizinle bir şey... ...görüşmem böyle protestoyu falan... ...anlamam deyince politika... Olarak da başka bir şey yapmışlar ve 10 kişi ölmüş Aç, açılan ateşlerle inanılmaz fotoğraflar var aslında. Yani açtıktan bir deri bir kemik kalmış zaten e, genç insanların kan, kanlar içinde olan fotoğrafları var. 6000. bin yaklaşık çiftçinin e, common dreams bunu çok iyi e, kapsamış. 6000 yoksul çiftçi, köylü ve LUMAD diye adlandırılan bir yerli kabilenin bayağı şey istiyorlar. Yani bir çare bulunsun istiyorlar. Tarama yani resmen taramışlar silahla. Polis evet. ateş açmış. Evet, mesela. polis açtı ateş açmış. Yani tarama diyorlar. Strafing kelimesi kullanılmış yani gözlemciler tarafından ve sonuçta cuma günü olmuş bu. Hı hı. ...10 kişinin ölümüne yol açmış bir durum. E, çok e, ilerisi için fevkalade endişe verici... ...çünkü kalabalık bir grup yani 6000 kişi... ...açlık krizi içinde ellerinde pankartlarla sessiz bir gösteri... ...yüşü yapıyor ve bu şeyi de Rapolo... E, ...diye bir e, önemli... Zef, ...Zef Rapolo diye... Güneydoğu Asya Kampanya Koordinatörü 350 Oğuz'un <gülüyor> e, bir takım açıklamalar yapmış. Yani hükümetin sistematik e, araziye el koyma, arazi gaspı bir de El Niño ile birleşti iklimle ve yerli halkların da artık e, kanlarıyla ve terleriyle toprağa ve hayata yani toprak hakkı ve yaşama hakkını e, can canlarıyla savunmaya çalışıyorlar diye yazılı bir açıklama yapmış ve şunu diyorlar diyor Rapolo çiftçilerimiz köylülerimiz zaten ülkenin yiyecek üreticileri en ağır durumda olanlar yoksulluk ve açlık içindeler yani ön safta ve sivil itaatsizlik devam edecektir. Hükümet bunu kör sağır olmayı, oynamayı sürdür sürdürmekten vazgeçene kadar bizim sivil itaatsizlik mücadelemiz devam edecek. Çünkü gerçek sah halkın sahibi haykırışına kulak verene kadar demişler. 78 kişi hala tutuklanmış durumdaydı diyor. Pazartesi itibariyle. Yani çok büyük bir olay bu. Bir halk isyanı olarak nitelendiriliyor. Ve kurşunlardan kaçan insanları da bir, bir Kilise de koruyorlarmış, kilise koruma altına almış oraya. Onlarca kişi orada protestocu oluyormuş ee, ve mesela asıl soru, sorulması gereken bir soru da şu ya silahsız yani gösteri yürüyüşü yapan halkın üzerine ateş açıp on kişiyi öldüren. polisten herhangi bir istifa ya da görevden alma azilde olmamış. Polis bütün gücüyle devleti korumaya devam ediyor. Ve yani gezegen bir yandan ısınıyor. Daha büyük şeyler felaketler oluyor. Aşırı hava olayları her tarafta. Ve yani şunu söylemiş. Mesela Apollo son olarak onu da söyleyeyim. Üç günlük bu ...Mabluka Hareketi, şeyin etrafında yaptığımız işgal hareketi diyor otoyolda. Ona yol açan şartlar aslında ileride neler olabileceğini tam bir belir göstergesi diyor. Yani eğer kararlı, azimli ve böyle adalet arayan eylemler, iklim değişikliğine karşı tedbirler alınmazsa olacakların küçük bir örneğini gördük demiş... küçük bir örneği dediği de işte 10 kişinin öldüğü 78 kişinin tutuklu olduğu kaçanlarında kiliselerde barındığı büyük bir facia yaşanmış yani ve bu uzak bir gerçek değil dünyanın hiçbir tarafında uzak gibi gelmesin Filipinler'de olanlar size demiş bütün dünyaya hitap ederek Common Dreams'e yazdığı bir açıklamada raporlu ...eğer bu sistemi değiştirmezsek ki... ...sistem açlık, adaletsizlik... ...ve iklim felaketi üzerine... ...yatırım yapan bu sistemi... ...değiştirmezsek... ...neler olacağını... ...çok gösteren yakın bir... ...gerçekle karşı karşıyayız hepimize demiş. Anlaşılan ama... E bu gelişmiş ülkeler tarafından hala uzak gibi görülüyor. Filipinler'de yaşananlar ya da baktığımız zaman yeni bir haber daha var. Fiji tekrar su işte bir su baskını daha bekliyor. Son zamanlarda yaşadığı hava olaylarından sonra, acayip hava olaylarından sonra Fiji'de tekrar benzer durumlar olabilir. Yani bir Fiji'de, Filipinler'de bu bunlar oluyor, yaşanıyorken gözümüzün önünde olmadığı için herhalde E, ...yeterli tepkiyi e, alamıyor... ...yanlış hatırlamıyorsan... ...siz de demiştiniz... ...Commandirimiz'den başka sanırım bu e, konu çok takip edilmiyor. Evet yani Türkiye'deki Nerede? şeylerden vazgeçtim... ...yani Guardian falan gibi bu çevre ve iklim olaylarını... ...nispeten yakından takip eden gazetelerde de yok... ...Türkiye'de hiç aramaya daha iyi aramayalım. Ona bir Biz, kere daha girişmeyelim. Evet hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar zaten... Ama Winston kasırgasında onu görmemiştim ben. Bir kasırga daha mı geliyormuş? Evet. Yüzde 10'unu götürdü ya gayri safi asılının yurt içi. Bir evet. tek bir tek kasırga. Evet Fiji'de durum o şekilde o habere bakacağım ama benim elimde e, bu sefer yine polis güçlerinin... E, Özel şirketi ile ilgili bir haber var. E, i̇klim değişikliğinin bir numaralı nedeni e, kömürlü kömür ve kömürlü termik santraller. E, Bangladeş'te Çin tarafından açılması beklenen Çin'in desteklediği iki tane kömürlü termik santrale karşı protestolar yapıldı. E, Gandamara e, uzakta e, güney doğusunda Bangladeş'in e, bir e, kıyı kasabasında açılması planlanıyor bu iki kömürlü termik santralin. 500 tane köylü bir araya geldiler ve bu kömürlü termik santrale karşı eylem yaptılar ve polis bu 500 köylüye ateş açtı. Şu andaki haberlere göre 4 kişi öldürüldü polis tarafından. Bu 4 Nisan tarihli Ajans France Press'in yolda çıkan haberinden okuyorum bunu. Onlarca kişinin yaralandı. 11 tane bunlar onlarca kişinin on tanesinde polis olduğu söyleniyor ee, anlaşılan karşılıklı bir çatışma olmuş ama şeyler Bangladeşliler silahlı değil herhalde ee, şöyle söylüyor <gülüyor> e, polis e, yerel köylüleri e, protesto eden yerel köylüleri e, yakalamaya geldiği zaman bir e, e, çatışma çıktı ortaya çıkıyor ee, ve polis atış şey ateş açıyor bütün köylere ama çatışma derken yani taş filan belki atmışlardır yani ondan bahsediyor mu haberde <gülüyor> haber çok kısa sadece işte polis ateş açtı ee, biz sadece protesto ediyorduk köylere evlerine <gülüyor> kadar takip etti diyor polislerin nasıl vurulduğuna dair bir bilgi yok belki de kendi açtıkları ateşte vuruldular. Daily Mail'in e, haberinden okuduğum kadarıyla bu bilgi verilmemiş polislerin nasıl e, vurulduğuyla ilgili. E, ama ölen dört kişi de köylülerden. Evet, polisler de yaralanmış ama öyle mi? Evet. Ya, polislerle birlikte onlarca kişi yaralanmış. Evet bu çatışma haberlerini andığımız zaman genellikle ilk aklımıza gelen ülkelerden bir tanesi de Suriye oluyor. Suriye'deki yaşanan büyük kuraklık ve ardından kuraklığın getirdiği iç göç hareketi, iç göç hareketinin beraberinde getirdiği işsizlik ve huzursuzluk ortamı ve ardından... protesto gösterilerinin iktidarın büyük bir şiddetle bastırmaya çalışması, silah kullanması ve iç savaş hali. Mısır'da da öyle oldu. Aynen Mısır'da da öyle oldu. Yakın tarihe baktı, bakmaktan ziyade geçmişe baktığınız zaman, e, uzak geçmişe baktığınız zaman gene benzer hikayeleri görebiliyorsunuz. Açık da bunları dile getirme fırsatı bulabilmiştik. E, bir diğer taraftan her iki ülkede de, Bangladeş'te de, de, Filipinler'de de bu kuraklık ve kömürle alakalı olarak fosil yakıtların ortaya çıkmasının haberlerinin yanı sıra Ee, çeşitli Suriye'deki olduğu gibi ekstrem örgütlerin, radikal örgütlerin de buna paralel olarak bir şekilde yükselişe geçtiğinde görebilmek çok zor değil. İşte Filipinler'de çeşitli örgütlere yapılan, bu sayyaf örg örgütüne yapılan baskından bahsettik açık gazetede. Bangladeş'te çıkan bir haber var. Bangladeş'te de polis gene e, iki e, bir mil militanların e, bulunduğu karargaha baskın düzenlemiş. Orada da e, çatışmalar yaşanmış. Bunun gibi haberleri de bu e, iklim değişikliği ile alakalı çıkan protesto gösterilerindeki şiddet haberleriyle paralel olarak görebilmek mümkün olabiliyor. Şiddet ve kuraklık iklim değişikliği beraber gidiyor ya yani. savaş, iç savaş ve savaş. Yani bu böyle giderek e, kaygı verici bir şey. Yani hafif alınacak bir tarafı yok hiç. İşte Zapalın dediği çok doğru öyle uzak bir gerçeklik gibi görünmesin. Şimdi ve burada demeye getirmiş. Yani değiştirmezsek bu sistemi hemen açlık, adaletsizlik ve iklim yıkımı dayalı bu sistemi böyle devam edecektir demiş yani. Sistem çünkü bundan besleniyor demiş. Ve çok ilginç bazı başka haberler de var. Yani London School of Economics yapılan ilk araştırma, iklim Değişikliğinin ekonomik modeli üzerine yapılan ilk kapsamlı araştırmada yüzyıl sonuna kadar iki buçuk trilyonluk bir kayıp olabileceği gibi en kötü senaryoda 24 trilyon dolarlık bir kayıpla o zaman zaten ne piyasa ne ekonomi ne global bir sistemden bahsetmek mümkün olabilir yani yüzde bir ihtimal demişler yaptıkları hesaba göre. bunun 24,2 trilyon varmasının zararın. Ama var böyle bir ihtimal. 2,5 e, trilyonlu bir zararsa zaten çok yüksek bir ihtimal olarak görünüyor. Yani iklim değişikliği öyle e, bir az da küresel mali ...varlıkların 2,5 trilyon dolarlık bir kısmını hemen silip süpürecek gibi görünüyor. Reddedebileceğiniz bir şey de değil. Mesela Mart ayında hatırlarsanız Türkiye, İsrail, Ürdün, Lübnan, Filistin, Kıbrıs ve Suriye'yi kapsayan Doğu Akdeniz bölgesinde... ...1998 yılında başlayan kuraklığın muhtemelen 9 asrın en kötü kuraklığı olduğu... açıklaması yapılmıştı NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından. Ardından epey bir haber olmuştu. 900 yıllık veriler ve dokümanların incelendiğinden bahsediliyordu. Yani evet ağaç halkaları başta olmak üzere evet birçok apaçık ortada halbuki yani Orman ve Su İşleri Bakanı bunu hafif dalga geçiyor. Ve... Bakanlık da aynı şekilde bunu reddediyor. NASA'nın haberi ve haber kaynağı olarak kullandığı makale, makale incelendiğinde diye e, yapılmış açıklama bakanlık tarafından İncelendiğinde ayrıca bununla ilgili ülkemizde yapılan makaleler araştırıldığında son 9 asırın en kötü kuraklarının Türkiye için geçerli olmadığı kanaatine varılmıştır denilmiş. Türkiye yokmuş. Türkiye 9 yokmuş. asırın en büyük kuraklığı bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde var ama Türkiye'de yok öyle mi? Yani buradan bunu anlayabilmek mümkün olabilir tabii ki. aslında bu zaten sadece kayıplı olarak değil ama hala milyon dolarlık milyar dolarlık yatırımlar yine kömürlü termik santrallere ve kömüre ve fosil yakıtları yapılmaya devam ediyor. Çin ve Amerika örneğin Paris'te bizim de gördüğümüz kadarıyla birbirlerini görüp el arttırmaya çalışırken ya da bir sözler verirken masalarda işte gelip Bangladeş'te iki tane termik santral açıyor. 1.75 milyar dolarlık bir yatırım yapıyor oraya veya yine son bir haber. E, ...yumurtalıkta açılması planlanan termik santraller için Var. Çin hükümetiyle görüşülüyor. E, bu şekilde farklı ülkelerdeki yatırımlarını belki kendi ülkesindeki yatırımları değiştiriyor... ...ama farklı ülkelerdeki yatırımları devam ediyor. Fransa'ya da e, bir protesto olmuştu. Fransa'ya siz kopu kendi ülkenizde e, bir yandan organize ederken... ...bir yandan da Türkiye'de İskenderun'da termik santral açıyorsunuz. Bu ne iş? diyerek e, Fransa'nın bu yatırımına çekilmesi planlanmıştı. E, Türkiye'deki termik santrallerden bahsederken bir güzel haber de e, Bursadaki Dosap termik santrali için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Uzun zamandır devam eden mücadele e, en azından e, şu anda hukuki olarak yürütmeyi durdurma kararı verilmiş durumda. Evet, bir de bir de kötü haber daha var. Yani bütün dünya seyirci kaldı ve ödemedi. Ekvadorla bir Ekvador açıkça dünyaya ilan etti ki dünyanın en zengin biyolojik çeşitliklerinden birine sahip olan Yasuni Milli Parkı'nda yani uzaydan gelmiş gibi görünen inanılmaz yaratıklar yaşıyor. Ağaçlarda, bitkilerin arasında filan. <gülüyor> Orayı koruyalım diyorlar. Korumak içinse Bize, bize para verirseniz bunun altında yatan petrolleri araştırmayacağız demişlerdir. Ama hiçbir ülke e, hemen hemen birkaç ülke haricinde hiç kimse bu taahhüdünü yerine getirmediği için sonunda da Ekvador'da lanet olsun deyip başladı. Başlamış yani bu çok berbat bir haber. Evet berbat bir haber de bir diğer taraftan baktığınız zaman dünya üzerindeki petrolle alakalı olarak yapan yatırım yapanlar ekonomilerini bunun üzerine kuran ülkelerin hali ortada. Yani e, Irak bunlardan bir tanesi. Suudi Arabistan'ın hemen yanı başında savaş var. Rusya var. Onların hemen yanı başında Ukrayna sınırında savaş var. Azerbaycan dünyanın en büyük üreticilerinden bir tanesi. Petrol, fosil yakıt üreticilerinden bir tanesi. O da aynı şekilde şu anda savaşın içerisinde. Diğer başka ülkeye bakıyorsunuz Libya. Libya'da aynı şekilde savaş var. Ondan sonra Nijerya'ya bakıyorsunuz. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden bir diğeri. Aynı şekilde Boko Haram'ın yaptığı katliamlardan bahsedilen bir ülke olarak da biliniyor aynı zamanda. Yani petrolün diğer ülkelere getirdiği e, bu katliamları, savaş durumlarında da aynı şekilde Ekvator'da görebilecek miyiz? Merak etmiyorum ama kaygılanıyor insan. Evet kaygılanıyor. yani ilk 200 kuyuyu açmışlar. Yani burada yeryüzünde yalnız bu bitkiler ve hayvanlar değil. Çok acayip hayvanlar değil. Aynı zamanda da insanla hiç temas kurmayan bir sürü... Kabile. Kabile var. Son kabileler bunlar. Onlar da yok olacak tabi. Ekvador'un da kendine göre solcu, sosyal demokrat olduğunu söyleyen hükümeti, Kore'nin hükümetinde yapıyor. Yani söyleyecek fazla bir laf bulamıyorum Peki, ama... devlet şirketi mi bu? Evet. Devlet şirketi yapıyor. Tiputini C şeyini, platformu diye biliniyor. Artık Peru sınırında, Yasuni Milli Parkı'nda 200 kuyu açılıyormuş. İlki Tiputini başlamış. 920 milyon varil ham petrol yatıyor diye bakıyorlar. İşpingo tam bu koça Tiputini diye bir şeyin içinde. Toprak tabakasının içinde. böyle. Ve yolsuzluğunda tam ortasında petrole baktığınız zaman da mesela Bu Panama belgeleri sadece liderlerin değil, uluslararası kirli ilişkiler da merkezinde bulunan Mossack Fonseca e, hukuk şirketinin ipliğini pazara çıkardı. Ve diğer buna bağlı olarak müşterilerinin de ipliğini pazara çıkardı bir şekilde. Belgelere göre şirket milyonlarca Suriyeli'yi ölüme götüren Esad rejimiyle petrol alışverişi yapan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz şirketlerine de yardımcı olmuş. Rusya ise... Farklı şekilde anılıyor. Uganda'dan bahsediliyor mesela. Uganda'da vergi kaçakçılığı yine petrol üzerinden oluyormuş. Offshore şirketler üzerinden ülkedeki petrolden kazandıkları paraları e, ülkeden kaçıran liderlerden ve büyük bürokratlardan bahsediliyor gene. Gene merkeze petrol de var. Bu sene Ramanda ve Batman'da petrol bulunmadı mı? Yok. Bir yeni. Bulunmadı Her sene galiba. bulunur da. İstanbul'da da olduğu söyleniyor biliyorsun. Aman olmasın. <gülüyor> Ama... Abdülhamid Al Fahş senin deminki soruna da bir cevap e, bulabildim yazının sonuna kadar okuyunca e, şey bu büyük petrol arama şeyini 500 bin acre yani 200 bin hektarlık bir ormanlık alanda <gülüyor> bitişik Yasuni Parkı'na bitişik orada kim yapıyormuş bu delme operasyon sondajı? Çin devlet eee Şpetro şirket. Devlet Petrol Şirketi. Eee sorunu konsorsiyumu bir sürü şirket. Sorunuza ufak bir cevap devam vereyim. Ee, biraz önce sorduğunuz Ramanda petrol bulunmuş mu? Ramanda petrol bulunmamış ama Ramanda başka bir şey bulunmuş. Batman'daki katı ve e, TPAO'nun kimyasal atıkları Ramanda'nın eteklerinde çöp dağı olarak e, bırakılıyormuş. Böyle bir iddia var. Büyük bir çöp dağıyla beraber de çevre Bildiğiniz üzere tahribatın insan sağlığına doğru da etkisini net bir şekilde görebilmek mümkünmüş. Çöp varmış, petrol yokmuş. Olmaz mı? Sıkıştırıcı bir enerji edebiliriz. Çok büyük bir basınç da yapılır. Neyse. Neyse. Açık ne, yani Danimarka'da çöp e, Danimarka'ya gönderilebilir çöpler. Evet. Mesela. Danimarka'da öyle bir sistem vardı değil mi? Var. Hatta, ve gerçek bu. Ben şehir efsanesi zannediyordum. Böyle hani maillerde gelen Danimarka artık en çöp üretiyor vesaire ama çok gerçek. Çöp ihraç etmeye çalışıyor. ...gibi falan. haberler evet. vardı. Gönderelim. Evet. İngiltere'nin binlerce ton çöpü... ...mesela Danimarka'nın çöp fırınlarında... ...enerjiye dönüştürüldüğü yani, haberi var. Güzel de atıklar konusunda da... ...şimdi girmeyeni tekrar... ...Avrupa'nın acayip bütün... ...16 ülkesi nükleer... ...253... ...milyar avroluk... ...nükleer şey faturası var. Ve bunu sadece... ...ellerindeki kaynak 123... ...milyar kadarmış... ...en fazla... Yani bir 130 e, av, milyar avroluk bir açığı var. Nasıl kapatacaklar bilmiyorum. Ben, ben benim gözümü tutmuyor. Hepimiz Bakalım. cebimizden. Artık. Artık 3 bir şeyler. herkes bir avro verse nükleer atıklar kaybolur. E, diyerek kapatalım o zaman. Herkes bir avro verse nükleer atıklar kaybolmaz. Kaç milyardı? 130 milyar. 130 milyar 130 milyar kişi var mı dünya üzerinde? Yok. Yok. İki verelim. İki de olmaz. Epey bir olmaz. vermek of. lazım ya. Beş. Beş avrotan aşağı sıfırı sarmıyor. Beş, sıfır yani. beş Tamam. <gülüyor> Mülteciler ayrış olsun bari de. Bari bu sefer vurmayın onları da. Sonuçta beş kuruş parasız bir şekilde tekrardan Türkiye'ye gönderilmeye başladılar ama onun konusu da burada değil galiba. Değil. Biz kendimizi açık gazete e, zannetmeye devam etmeden bir an önce çıkışımızı yapalım. Evet. E, o zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Görüşmek Hoş üzere. Bakalım. İklim için bir iklim adaleti güncesi ağur, ağur, ağur. Paris anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması ağur, ağur, ağur. hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Murat campombi Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator gelişiminin katkılarıyla. Hello.